Şimdi birine aşıksın. O aşık olduğunun evine gidiyorsun. Bahçede de çiçekler, güller var. Sen diyor, o gülleri mi görmek istersin, sevdiğin içindeki insanı sevdiğini mi görmek istersin? Allah'a sen Allah'ı sevmek, onu görmek istersin. Cennet, Allah'ın işte nimetlerle dolu bir bahçesi. Yani Allah, ehlullah dediğimiz Allah ehli, e, biz o yani gerçek salih müminler dünyayı nasıl hor görüyorlarsa onlar aynen cenneti de öyle görürler. Dünya gibi görürler, dünyaya bakış Cennet yani nimetler. Allah'ın gayrındaki nimetlerin hiçbir manası yoktur. İster dünya nimeti olsun, ister ahiret nimeti olsun. Ama tabi cehenneme göre fiyas ettiğimiz zaman cennet yine bir kurtuluş adasıdır yani. O, işte, ateşin içinde bir kurtuluş imkanıdır. Cansimidi gibi ona sarılıyor. İnsanlar diyor zaten üç türlüdür. Bir kısmı Allah'ı kendilerine raf edilmişlerdir, Allah'a taparlar ve onlar için Allah önemlidir. Bir kısmı onlar rezakın peşinde döndür. Bir kısmı rızık peşinde. Rızkın peşindedir. Şuradan ne kazanacağız? Buradan ne yapacağız? Rızık peşindedir. Halbuki ehlullah rezzakın peşindedir. Üçüncü bir kısmı da cezadan, tehditten korkmazsa suç işlemeye devam edilir. O nimetten falan iyilikten anlamaz. İşte o şey, ne diyorlar ona? Kriminal tipler diyor ki. Şey. Kriminal tipler, yani doğuştan suça meyilli olan tipler, Onlar şeyde Ermanlı çok güzel tefsirde uzun uzun anlatmış. Bir kısmı Hazreti Ali gibi idealistler. O dünyayı da cenneti de Allah'tan başka her şeyi o Allah için feda edecek şeyler. Ebu Bekir gibi sıddıklar onlar. Sıddıkiyet mertebesindeki velilerin hep söyledi. Hatta Hazreti Ömer şey edilir, bir söz. Ya Rabbi benim ahirette vücudumu o kadar büyük o kadar büyük ki seni cehenneme koy ve ben cehenneme o büyük vücudumla doldurayım senin başka bir kuluna orada yer kalmasın onları Celle'de alın. Allahu dolar. Allah ona tabi Rahim sıfatıyla tecelli edince böyle coşup coşup gidiyor derya gibi. Bir kısma diyor ticaret gibi düşünür ibadeti. Yapar karşılığını bekler. Bir kısma ibadeti de vazife olarak yapar. Karşılık falan da beklemez. Cennet de istemez. Sadece Allah'ın rızası. Ve'dvanu minallahi tek. Bakın ayetler <gülüyor> de var. Aşağıda. Eee Bel münafıkuna vel münafikatü ba'zun min Karşı sayfada da veli müniv olan alimler de بعضهم evliya'dır. Burada evliya. var. Evet. o o nokta çok önemlidir. Yani o hazifler buradan için evliya asbedildi. Çünkü münatıklar hiçbir zaman evliya değiller birbirlerine. Gerçek dost değiller. Yani menfaat çatış menfaat çeliştiği şey zaman, çatıştığı zaman evliyalık da kalkar ve münunel müminatun ba'zuhum evliya ve ba'zuhum birbirlerinin dostlarıdılar Allah onlara cennet verir fakat rızvanu minallahi ekber Allah'ın rızası onların gözünde her şeyden daha büyüktür her şeyden daha büyük, şeyden daha büyük Onlar rızayı gözetirler